Buongiorno Bu Ankara! Pepper Jam gourmet Pizanın sunduğu Modern Sabahlar'da buluşalım. Buon appetito tutti! Muaa! Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar All in love With you Purubum purubum Can Be All in love Ay! Hay o kadar güzel uyuyordunuz ki sevgili dinleyiciler uyandırılmaya kıyamadığımızdan vallahi size ses etmeyelim dedik. Ama artık hadi kalkın işinize gücünüze geç kalacaksınız. Saat 8.33 oldu Zira. Valla 8.33 oldu servisi de kaçırdınız. Yani servis kaçtı değil mi? Servis kaçtı bu saatte çünkü servis bekletilmez servis beklenir. ve servis de bir yere kadar bekler. Bekler tabii yani çünkü diğerleri... Servistekiler bekliyor. Onlar yani, da işe gidecek. Onlar da işe gidecek. Kimsenin kimsenin hakkını gasp etmeye hakkı yok. Evet bugün bunu öğrendik. Ee, her gün bir e, mottoyla e, yola çıkacağız. Bundan sonra modern sabahlarda. E, 8.34 oldu saatimiz sevgili dinleyiciler. Artık kalkabilirsiniz. E, geç kaldıysanız geç kalmışsınızdır. Buna yapacak bir şey yoktur. Zaten geç kalmadıysanız da ne mutlu size. Evet. Biz çok biraz geç kaldık öyle, da çok... özür dileriz. Çok pişmanlık. Senenin ilk geç kalması diyebilir miyiz? Yani evet ee, pişmanlık. Daha da pişmanlık. Ee, ama bir tatlı vicdan. uyku da vicdan. Yani ee... o vicdanla o uykunun şeyi öyle bir şey oluyor ki. Birleşiyor. Böyle birleşince de o onu götürüyor gibi bir şey oluyor yani. Yani o güzel uyku bir güzeldi sevgili dinleyiciler. Ayıp yani şimdi hayır, şimdi biz hiç bu şey dünyasında olmadığımız için iş dünyasında, dedi, iş dünyasında olmadık ya. Ondan mesela geç hayır, kalan, şey geç kalan kişi mesela gidip müdürüne böyle mi açıklama yapıyor ya? <gülüyor> yani Ayımmışsı. çok pişmanım. <gülüyor> <gülüyor> Müdürüm çok pişmanım. Ee, kadın mı olsun erkek mi müdür? ...kadın olsun... ...müdüre yani... E, ...çok lütfen ayrıca yani... ...vicidani olarak da şu anda çok rahatsızım yani... ...güldüğüme <gülüyor> <Ne> olur... <gülüyor> bakmayın... ...sinirden gülüyorum Gü şu anda... ...güldüğümüze bakmayın vallahi... ...yani çünkü bizim müdürümüzde... illa da başım... müdürümüz ...dinleyicilerimiz yani... ...e tabii ha... Yani ...ben de başımızda yani. illa bir müdürü olmaya gerek yok... O dinleyicilerimiz zaten bizim müdür müdürelerimiz değil bilmiyoruz, mi? Bilmiyoruz, bilmiyoruz. Bunu da bilmiyoruz biz. Hı? Nasıl mesela bugüne kadar CV hazırlamadık hiç biz? Evet. Özgeçmiş. Müdürle konuşmayı da bilmiyoruz. <gülüyor> konuşmayı da bilmiyoruz. Vallahi en son e, ortaokulda müdürle konuşmuştum. Düşün yani. Hadi ya yani, ne diye konuşmuştum? Biraz borç istedim işte mi? Yani ne diye konuşacağım? <gülüyor> Sen o <gülüyor> zamandan başladın mı ya? Öyle biraz ne kadar üzerine ne kadar üzerine, para var falan diye de. Tabii canım ben. Ilk, Hadi ya. Ilk ben de bu konuşmaya son... başladığımda ben. Son 5-6 senenin üç, İlk cümleden bir tanesi bu. Hadi canım. Ya. Üzerine ne kadar para var? Çok güzel çünkü Onu fayda... bana verebilir misin? Yani şeyidir cümlesidir o. Ee, sen onu müdürü ettin yani o lafı. Evet, evet. Ondan sonra zaten senin okul hayatın bitti galiba. Evet. O cimnazyuma geçişin falan hep ondan sonra. Sonra bu çocuk Türkiye'de yapamayacak Almanya'ya gönderdiler sevgili dinleyiciler. <gülüyor> <gülüyor> Sonra kilitler tam başladı tekrar. Tekrar en başta. Karten. Çünkü sil baştan başlamak gerek bazen. Teşekkür ederim döndü dolaştı yine Top. aynı konuya geldi onu Geldik ee, geldik. Şimdi öncelikle Tutankamon mu yoksa yeni nüfus yüzdanları mı? Tutankamon mu? Tutankamon mu? Sabah sabah ilk ne alırsınız? Valla bitiremediler böyle Tutankamon'u şey bitir bitiremediler ya. Yediler yediler bitiremediler canım Tutankamon'u. Ya incecik yaşta vefat eden tutan kamon yine huzur bulmadı. Valla yine yani mumyası üzerine fik fik fik fik fik fik fik. O da fik geliyorlar gelelim ya. o zaman yeni ehliyetlere gelelim. ehliyetlerde nüfus cüzdanları. Çipli nüfus cüzdanları geliyor. Ehliyet Daha nüfus kimlik. cüzdanı hepsi bir arada kimlik falan filan ne varsa yüklemişler ne varsa yüklemişler. Aralık ayında e, hepimizin yeni e, kimlikleri olacak. Dağıtılmaya başlanıyor. Dağıtılmak derken tabii ki mesela yine ben okuldan örnek vereceğim. Mesela okulda... Fındık ee, üzüm dağıtırlardı, süt dağıtırlardı. De öyle değil işte. Ha. Mesela bir okul gecesi olur ya... Bila bedel değil mi? Tabii ki değil. En büyük esprisi de bu. Ha. 18 lira Fahir. 18 lira mı? Evet, 18, 18. TL. Evet 5 liraya da maliyeti olduğu geçenlerde çıktı. Öyle mi? 5 lira mıymış maliyeti? Valla yok yani işte hani önce 18 lira hafta sonu bu yeni gelecek kimlikler 18 liray zaten ben hafta sonu bir sindirdim. Ayıptır söylemesi kendi adıma. Ondan sonra işte pazartesi günü müydü neydi? Aslında bunlar 5 liraya çıkıyor. Yere kalan 998 milyon lirayı nereye göndereceğiniz gibi bir... E, güzel, e, para. E, para. E, güzel para. İyi Geri, para. Güzel para. iyi Geriye kalandan da bahsediyorum ben. Ama yani güzel devletin... para öyle bir şey olması lazım. Yani. yani Çünkü yani giderler e, devlet, çok yüksek. Yani hem devletin, devletin giderleri. giderleri yüksek. Hem o kadar e, bir taraftan da şey var. O kadar emek harcanıyor. Tabii. Değil mi? E, e, zam yapıldı daha yeni maaşlara. E tabi şey milletvekili maaşlarına zam yapılmadı mı? Ne kadar oldu? 23 bin lira mı oldu? Bin lira zam yapıldı. Allah bereket versin otağı. Zam güzel bir yani. Ben size geleceğin milletvekili zam... olarak gördüğüm için yani bir zaman sonra, ne zaman sonra bilmiyorum ama senin adına seviniyorum yani. Çünkü uzayan kol. seviniyor musun? Uzayan kol bizden olsun. Ben de şu anda sen sevindiğin için <gülüyor> ben yani Sevinmiş kabullenmeyi seviyorsun. bırak şaşırma aşamasındayım daha önce. Yani. Hayır ben senin şu adına seviniyorum. Yoksa şimdi yani. sinirlendim bak. Şu anda sinirlendim. Senin buna müdahale etmen gerektiğini biliyorsun. Ee, o yüzden yani veriyorsun 18 liranı alıyorsun e, şeyini kimliğini kimliğimize ama bu eski kimlikleri ne yapacağız onu ben bilmiyorum ya çünkü ben Onları satabiliyor muyuz Abi satılmıyor onlar ben şeyden biliyorum biliyorsun saf meraklısı bir insandım ben. Evet. Ee, bir süredir gidip gelemiyorum ama Durulmuyor. oralarda hep eski şeyleri görüyordum ben yani nüfus uzanlarını falan evet, görüyordum Evet, Fotoğrafların yanındaki kutuda durur onlar. Hadi ya. Ha, onlar Birazcık çünkü günümden. satılmıyor edilmiyor yani. Niye mi satılmıyor? Yani, yani ünlü... satılmış bugüne kadar. Ama ünlü birisi falan olursa onun nüfus cüzdanı satılır. Ya ünlü olacaksın öyle satacaksın eski nüfus cüzdanını? Ki o da zahmetli. Yani sadece nüfus cüzdanını satacağım daha, evet, de, Bence insanın de insanın ünlü olmaya çabalaması da bir garip. Hayır. Yani ünlü olmaya ama bir yandan da eski nüfus cüzdanı yani eski şeylerini değerlendirmek istiyorsan biraz ünlü olacaksın. Hoktay sadece nüfus cüzdanı diye düşünme. Ayakkabı, mont. Hep bunları da düşün. Ha öyle bir avantajı da var yani. Öyle bir, bir avantajı var. Sadece ünlü olursan, olursan değil, ama baya bir satarsın. ünlü yani. Baya baya baya bir ünlü. O zaman kullanmadığınız eşyaları daha doğrusu kullanıp eskittiğiniz eşyaları e, güzel paraya satmak için mi ünlü olun diyorsun sen? Ben yani bence Ben çok kafak karışım evet. benim şu anda yani. Bence bunu yaparsın hani, evet tabii bu bir ünlülüğün şeyi. Ünlülüğün evet. bir getirisi. Ünlülüğün bir artısı diyelim yani. Pek çok götürüsü var ama artılarından bugüne kadar kimse bahsetmiyor. Ama istiyorsan onları tabii şey de yapabilirsin. Eşine, dostuna, arkadaşına, seveceklerine de verebilirsin. Ben üzülüyorum. E, nüfus cüzdanlarının değerlendirilmeyecek olması. Çünkü ben güzel, onları mavi, mavi, pembe pembe. Ben ne yapacağım biliyor e, efendim, musun? üzerinde fotoğraf fotoğraflar Süper fikrim var. Öyle nüfus cüzdanları var. Süper fikrim var. Nedir? E, ben Bana getirsinler. Ben bir adres vereceğim bana getirsinler. Ben onlardan bir kolaj yapacağım. Eski nüfuz niye bakıyorsun nokta? Ben projeni bölmek istemiyorum Fahir. Yani kolaj, böyle tamam, piksel anladım. piksel gibi düşün ama daha küçük piksel. Ve herkesi böyle mesela Türkiye'de nerede oturuyorsa oraya. Oraya? Oraya pikselleyeceğim. Kolaj yapacaksın. Oraya o şekilde bir kolaj yapacağım. Ve bir Nasıl? Türkiye haritası mı çıkacak? Bir Türkiye haritası çıkacak. Çok güzel Fahir ya. Yani işte. Gerçekten çok güzel. Göğsün kabardı değil mi? Vallahi kabardı. Baya şu an. Good morning. Günaydın good morning. efendim. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın efendim. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyim. Teşekkürler. Siz de nasılsınız? Teşekkür ederiz. Kiminle görüşüyoruz hanımefendi? Aslı ismim. Aslı Hanım neredesiniz şu anda? Şu anda Anadolu Bulvarı'ndayım. bir yerime gitmeye çalışıyorum. Eskişehir yolundaki korkunç trafikten kurtulduk. Ondan bahsetmek Gülüm. ister misiniz biraz Eskişehir yolundaki o korkunç? <gülüyor> hayır hiç istemiyorum ben. Hayır istemiyorum. Radyo trafiği aradım. Radyo sütü artık trafikle ilgili <gülüyor> aramış olmayayım. Evet, niçin evet. aradınız bizi Aslı Hanım? tam bahsederken konudan bu yeni e, kimliklerle ilgili bir rüya gördüm. Bu sabah bir rüya gördüm ve çok sıkıntılandım. Hayırdır yerde. inşallah Hayırlara vesile olsun. Hayırlara vesile olsun. Inşallah. Inşallah. <gülüyor> <gülüyor> ne denirdi ya? Rüyanız hayır olsun. Ha, rüyanız hayır olsun ne denirdi diyorum. Hayır, ne oluyor? Hayır. Yeni, neyini? Rüyamda nüfus, nüfus yuzdanı mı yoksa? Kişilik... Evet nüfus, yeni nüfus yuzdanı ile 4-5 kişi bir grupta bir arkadaş herhalde bir gönüllülük Esasıyla şey, siz verin Ben benimkini değiştirmeye gidiyorum sizinkileri de değiştireyim Diye götürmüş Sonra hepimizi geri getirmiş dağıtmış Benimki de mavi Geliyordu <gülüyor> Nasıl olur dedim ya tamam hani şey, Mavi geldi yani mavi. Ama yeni kimliklerde Mavi yok aslıcım Mavi yok renksiz herkes böyle <gülüyor> i̇şte Olsun o büyük badire atlatmışsınız Mavi, mavi, mavi kimliği. Para bozuldu. para verdiniz Hanım, rüyanızda arkadaşınıza 18 TL. 20 lira alıp üstünü ee... vermediyse bence o arkadaşınızı bir daha arkadaşlarınızı gözden geçirin. Ya da para alışveriş oldu mu? Ya sanki parayla da ilgili bir sıkıntı vardı. hani bu kadar para verdik bir de üstüne mavi verdiler. Galiba size 50 lira mı? gibi bir şey söylemiş olabilir. Öyle bir şey söylemiş <gülüyor> ihtimal. Vallahi var. ben de bu rüyadan şunu çıkarıyorum. Yani lütfen çevrenizdekileri biraz güvenin. Ee, bazen de <gülüyor> güvenmeyin. Yani çünkü her e, zaman güveneceksiniz diye bir, diye bir şey yok. yok. Yamuk yumuk adamlar da olabilir yani çevrenizde. Biraz ya. sanki ben bir güven sorunu. Bence siz erkeklerden çok çekmişsiniz Sediyorum. Aslı Hanım. Onlara karşı bir mesafeniz var. Onların kimliklerine karşı da bir mesafeniz var. Vay vay vay. Rüyanızı yorumluyorum. <gülüyor> doğru mu? Vay, vay, vay. Ama Aslı Hanımcığım doğru mu? Ee, değil ya değil. Yok çok çekmedim. İşte işte bu tavrınızdan dolayı Bunu zaten çekiyorlar. Zaten evet. Size. Yani <gülüyor> bu kadar çekmiş Eyvallah. olmanıza rağmen yok değil Hiç değil. değil alttan alıyorsunuz. Siz daha çok Muhammed Cumhurunu. Vallahi bu şey ya var ya. E, yani şu anda gözümde canlanıyor. Bu Yıldız Kenterin bir şey bir anne figürü vardır ya. Evet. Böyle evlatlarının üstüne titreyen şey evet. işte o kadın. Ben hiç O kadın ama... o kadın işte Aslı Hanım. Direkt gözümün yani... önüne geldi şu anda Fahir Vallahi benim de ee, önüne geldi. Aslı Hanım çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Hayrolsun rüyanız hayrolsun diliyoruz. Bir önceki rüyanızda benim sizde, bize, sizde burada bize. şey yapmak istiyorum. Ee, ağırlamak <gülüyor> istiyoruz. Her gün biriniz bir rüyanızı yor yorumluyoruz. Yani bu şekilde hep beraber yorumlayacağız. Çok, çok güzel bir köşe oldu, evet. Çok teşekkür ederiz Aslı Hanım. Ben de teşekkür ederim. Valla ne güzel ya vallahi harika çok güzel çok güzel iyi ee, hadi güzel rüya görmüş ama rüyamız tedi, ayrı olsun dedik yani. oktaicim oktaicim reklam geldi oktaicim modern sabahlar modern sabahlar 103.1 Radio türsünüz modern sabahlardan Hepinize bir kez daha günaydın. Basları biraz kızsam mı ne yapsam? Basları sen kendinden kız basları. Hakikaten adam. Kendinden basla geldi oh, adam ben ya. O Hakan Antun'un şarkısını bir söylesene hazır bu sesinki. Hadi ya telefonun başında. En baş, en başını bir söyle. Gelene kadar arabada habire şarkı söyledim şey olsun diye. Sesim açılsın diye. Çok Bayağı güzel da açılmış, açılmış ya, Tam aşırmıyor. kıvamına gelmiş şu anda bir söylesene. Telefonun başında. Ay çok hoş ya. Bekliyorum. Bekliyorum. Sen daha güzel söylüyorsun. <Gülüyor> <Gülüyor> ben sana alttan şey yapıyorum. Çok güzel söylüyorum. Ben kaptırdım kendimi. Oğlum, Konserde, konserde sanatçıya eşlik eden seyirci gibi düşün bizi abi. Tutamıyoruz ki kendimizi. O ben kadar şu an ki zenginlerin evine partiye çağrılmış fakir çocuk gibi böyle bir şeyler yaptırıyorsunuz. Ben de yapıyorum. Beni sevdiğinizi, arkadaş olduğunuzu zannetiyorum falan. <gülüyor> <Böyle> <gülüyor> Olur birisi. mu ya? Olur mu ya? Yok canım hepimiz aynı şekilde. <gülüyor> o o <bir> tane... <gülüyor> Çok... <gülüyor> Çok komik yapıyorum değil mi? <gülüyor> Bir de şey yapsana sarı laleler yapsana. Sana sarı laleler aldım. <gülüyor> Çek fazla Hadi gel şimdi oynayalım. Hadi biraz oynayalım. <gülüyor> Oktay senin de kötü kalpli birliğin tam kötü kalpli misin ha? <gülüyor> <gülüyor> Olur mu Fai Bey? <gülüyor> <gülüyor> Okey, <gülüyor> Ege tutamıyorum." dedi. E, tutamıyorum deyince akla gelen tek isim Tutankamon. Evet, e, onunla ilgili haberlerimiz vardı yüzlerce gibi oldu. <gülüyor> Hava Şu soğuk. Ondan iç, sabah ortası var. gelir, gelir, gelir. acaba bir şey diyeceğim mı? ya. Acaba ayılar yatmış mıdır kış uykusuna? Ben ayı olsam yatmıştım vallahi. Vallahi ben Biz ayı olsam olmasına... Ayı olsak 2 ay önce yatmıştık zaten. Vallahi be. ben Ağustos, Ekim olmadan yani daha Ağustos sonu Eylül 15'te ben şey derdim ha bir müsaade böyle üstüme Ayla güzel bir Deliksiz mi uyuyorlar? Tabi deliksiz uyuyorlar Arada tuvalete kalkıyorlar mı yok diye mi söylüyorsun? Ya. ya hiç bunların tuvaleti falan da gelmiyor mu ya? İşte kalkınca yapıyorlar onu Kalkınca yapılır mı? Ya birkaç ay yatıyorlar Dişlerini fırçalıyorlar yatıyorlar abi ne İyi var? de yani bir tuvalete ihtiyacı olmaz mı onu soruyorum muhterem yok, o kadar arada yavaş kalkıyorlar çalışıyor diyor. ki O kadar yavaş çalıştırıyor ki bir vücudunu Bir şey soracağım Bunlar Tuvalet yatmadan önce, yani. yatmadan önce bir şey yemiyorlar mı? Yiyorlar Çok zararlı o Zaten bütün ayılarda şey vardır Reflü Reflü vardır yani yiyip yattığı için Ama ilk ayı kış uykusuna yatarken oturur pozisyonda şey yapıyor Duruyor Ondan <gülüyor> sonra Yavaş yavaş O şey olduktan sonra Ondan sonra, sonra yatışa, zaten yatışa kayıyor böyle geris, kaykılıyor Gerisin geriye kendiliğinden düşüyor zaten Hiç ayılar Hiç rahat uyku değil kalk yerine yat demek lazım öyle yatılır mı ya ama kalkınca işte esas sıkıntı. Esas o değil de kalkın. Çok aç kalkıyor hayvan. Peki bu aylar her yerde aynı adetleri devam ettiriyor mu? Yani şimdi ne bileyim daha ılıman yerde yaz kış avlanabilecek ortamda da yatıyor mu bu Yok canım, niye yatsın orada yatışa gerek yok. O geçmez değil mi? Gezer yani kışın da git. Kışın da ayrı bir tadı oluyor ormanın. Nasıl mesela? Ne, neresi mesela? Nesli, işte, Antalya'da aslıyor. falan. <gülüyor> Antalya ormanlarında ayı. Antalya, Antalya ormanların ayı olmaz zaten. Ayının da öyle bir şeyi yok. Ayıyı komazlar mı orada? Ayı komazlar. Ayı kış uykusuna yatabileceği yeri geliyor mesela Antalya'dan yürüyor. Kuzeye doğru yürüyor yani. Oyu yatacak. Yat, yatılacak ya. Tabii canım illa yatacak o. Yoksa aptal gibi oluyorum demiş bütün mevsim boyunca. Ama işte kalktıktan sonra ben çok üzülüyorum. Çok aç kalkıyorlar değil mi? O e biz de aç kalkıyoruz bazen Oktay. Ben bazen kalkıyorum bayağı bir aç kalkıyorum yani. Ben de simit yiyeceğim diye geldim radyoya. Halbuki mesela ayılara simit bıraksak ne kadar güzel olur. <gülüyor> Herkes aklından geçen ilk şeyi söylesin. Ben radyoya simit yiyeceğim diye gelmiştim. Ka <gülüyor> Bu ayılar çok şanslı. Fahim <gülüyor> <Hayır>, sen... <gülüyor> Hakikaten yani... Kön, kön öksürüyor bir de Sen izniyle. simit yiyeceğim diye kalk kalkıyorsun da uykudan yani o ayı ne diye kalkıyor onu bilmiyorum. Sinirli de oluyor aç olunca. Tabii, Tabii canım. canım. Son sabahleyin şey olsa. Ben mesela böyle bazen üç ay, mükellef kahvaltı istiyorum. 3 ay 4 ay düşün Fahir. Ooo. Aç açına kalkmaz mısın? Hem de nasıl aç açına kalkıp içim ezik ezik kalkarım. Bir de o ayıların ağzı da kokuyordur 3 ay yatıştan sonra valla var ya. Piii. Yok güzel gargarasını falan şeyini yapıyor. Gargarasını, gargarasını da yapsa içinden içinden Oktay. Lanetli Firavun tutan kamon. Bitiremediler Tutankamon'un Mumyasını Sen adamın mezarını Kurcala şey bu kadar ya kadar sonra de Bu tip elektronik şeyler Bu kadar kurcalanır mı Diyecek Şey kıvama geldi yani Ne yapmışlar gene Yine abi mezarını... Fık fık oynamışlar Otopsi Valla adam yapın... vallahi şeye döndürdüler ya. Yemin ediyorum maymuna döndü. Firabun muyu maymun min belli değil demiş. Böyle bir arkadaş kardeşim ben Turkut özalmayayım. Ne yaptınız? Ne kim ne oldu demiş yani. Yani mezarı aç, yok mezarı kapa. Mezarı aç, mezarı kapa. Mezar açılıp kapanan bir sana, şey değil ki. Ya sanal otopsi diye bir şey yapmışlar. Sanal, sanal otopsi, otopsi diye bir şey olduğuna inanıyorsun da. <gülüyor> <gülüyor> Oktay. Yani sanal otopsi ne ya? Sanal otopsi gıyabında. 3... Gıyabında. Ya dua oku. <gülüyor> Şey dokunmadan mesela, abicim, de, diye... Şöyle mi yapıyorlar otopsi. Şimdi biz burayı açıyormuşuz Açmış Açmıyorsunuz mi? ama <gülüyor> açtığımızı düşünelim Mesela <gülüyor> Karın batım bölgesini açıyormuşuz <gülüyor> Orada şey varmış Midesinde böyle lekeler varmış. Yok midesinde falan varmış diye düşünelim Ne olabilir sizce Valla sanal otopsi tamamen e, şeyle bilgisayarla yapılan mesela bazı reklamlardı. Tomografi olabilir mi otopsiden ziyade? Bilgisayarlı yani. tomografi olabilir mi? Onu da yapmışlar onu da yapalım, O zaman tamışlar. niye bunu bilindik birisine yapmıyorlar? Madem sanal. Bir sürü şey var yani sanal. Mesela dedi. Michael Jackson. Daha ünlü. Çocukların da sevciye heyecanlanacağı. E ne bulacaklar Michael Jackson'la ilgili? İşte şey Tutankamon'la ne buldular? Ne buldular? Ne? Ne buldular yani? Ya Tutankamon'un nasıl öldüğü belli değil. Ne hı. olduğu belli değil. Güzel mi? Çirkin mi? Yakışıklı e mı? Çirkin hı? mi? O konuda net bir karar verilebilmiş değil. Sinek mi ısırdı? Bacağı mı koptu? Trafik kazası mı geçirdin Arabamı mı geçirdi. 50 tane teori var. E, mumyasına bakarak mumyadaki şey güzel mi çirkin mi dedin yani mumyaya bakarak hangi mumya güzel? Hangi mumya güzel hakikaten. O da doğru. Bir de hierogliflerde de... herkes birbirine benziyor. Yanlış anlaşılmasın <gülüyor> ben de mumyaların oynanmasına karşıyım. <gülüyor> Lütfen mumyalarımızla oynamayalım Biz ya. Biz Osmanlılar zamanında bak bütün o toprakları ele geçirdik orada piramitler durdu saygımızdan bir günde aga bu nedir gidip bakmadılar yani biraz saygıyı artık ölümünden 5000 bin yıl sonra tutan komunun hak ettiğini düşünüyorum. Bilmiyorum. Yanlış mı düşünüyordum? <gülüyor> Kaç 5000 bin yıla G ya? Kaç 5 bin yıl? yıl. En az... Kaçtı bu milattan önce? E öyle 3 bin i̇şte. falan 3 bin beş Olur bin. Olur mu ya? 13 mü? 12 mi? Ne yaptın? yaptın abi. Oktay ya, Oktay, bu... netin, ne Böyle yaptın? Oktay nettin Ne ya. 14 Göbekli mi? Tepe 12 falan diyorlar ya, ya. Evet Oktay sen de iyice bir coştun yani. Yok ya daha daha eski. Köpek o zamanlar köpekten Köpek vahşi mi? hayvan olarak geçer diye bir an hatırlıyorum. Yok. Takam anlarını okumuştum ben. Yok ok, yok yok öyle değil ok. Tabii yok. nasıl okumuştum Çiz, çizgili <gülüyor> e, şeylerini okumuştum. 20'li yaşlarına ulaşamadan hayatını kaybeden e, bu e, Firavun'un... Çok genç öldü ya tutan kamu. Bir ayağının sakat, dişlerinin çarpık kalçalarının da böyle böyle olduğu anlaşılmış. Bu Çıkık sana bu bir sonucunda. Kalça çıkığı mı varmış? Bence pırlanta gibi bir insandı. E, yani o kadar 5000 sene de affedersin umum ya tabii ki şey olur biraz... Bir e, Firavun olacağını bir... E, keşke bir... Başka Mısır'da ne iş var? Nil Nehri gözlemcisi olarak... <gülüyor> Veya ne bileyim Mısır ne yetişiyor ki? Ne yapıyordun? Mısır'da, Mısır'da taşımacılık da. var abi işte. Taşımacılık var. Yani. Hafriyatçılık, tarafını... hafriyatçılık, nakliyatçılık. Bu tarafından eşibim, bu tarafına. Nakliyatçının olduğu olarak da olsaydı da herkes sevseydi. Şimdi sırf Firavun diye kötü şeyler söylüyorlar hakkında. Abi o dönemde ama öyleymiş. Yani, o dönemde arkasından... Yani, ben, işte, ben efendim tapmıyorum. Güneşe tapmıyorum. Herkes güneş... Ben tapmıyorum efendim diye çıkmış. Yani Hı. o dönemde yani... Sen Firavunsan o zaman atmadığını bir şekilde Neden olduğunu böyle arkana da alacaksın i̇şte, Alacaksın bir sürü adamı Ama Oktaycım edeceksin. çok genç 19 yaşında bir delikanlı nasıl açıklasın şey, Bir de, de Tutankamon zamanında Hep Amon rahipleri vardı Hep Amon rahipleri doğru Sonra Atom rahiplerinde biraz toparladı Sonra da mıse battı zaten Tutankamon Amon'un görüntüsü Öyle mi demekmiş evet. Tutankamon ha. öyle Bir de bunun kardeşi vardı neydi onun Şaka kan mıydı? Yok. <gülüyor> Melisa. Yok başka başka Şaka birinin. Amon. Başka birinin kardeşi. Melisa. Melisa. Melisa mıydı? Melisa'ydı. Melisa'sı o Amon. Yandım Amon'da olabilir. E, Tutankamon severlere e, bir kez daha teşvik Hayat veriyoruz. Hayatı öyle duruşu olan adam var mı? Ben Tutankamon seviyorum. Çok seviyorum. Kimse sahiplenmediği için oluyor galiba Tutankamon'u. Doğru. Doğru. Herkes üstüne gidiyor geçmiş yüzünden 20 bin yıl. Oktay adamı iyice şey yaptın ya vallahi billahi. Yo, ya. Genç, genç genç mezarında fır dönüyor dişem onu da bırakmadılar Hı -hı. ki garipim dönce yer bulamamış yani. Bakayım, bakayım, biraz... Ne evet, dersiniz biraz? İsting oraya. dinleyelim ne dersiniz isting? Merhaba about radyo Modern sabahlar. Modern sabahlar o dan Radyo dinlerseniz bu sabahlarda yeni bir saat başlıyor radyoların başındakileri bir kez daha günaydın yalnız kahve çok iyi geldi sesim yani hakikaten sesi ege gibi oldu hakikaten Ney sesi gibi oldu bebek, bebek. Ege'nin çocukluğu da böyle baby face, baby ses bir taraftan baksana biraz konuşsana Ege. Baby face. Ya öyle değil canım. Te telefonun başındayım mı bir daha söyle. Onu söylemesem ben... Ya Bir daha söyle lütfen. Ne ya. O ya. çok fazla Dinleyicilerimizden de çok i̇stek, fazla istek... istek. Bu arada sevgi dinleyiciler isteklerinizi e, <gülüyor> etmodern sabahlardan bize gönderebilirsiniz. Anında icra ediyor <gülüyor> e, yani, bugünkü konuğumuz Ege kayacak. Şey gibi oldu e, böyle sanatçılara birden mikrofon uzatırlar hani sesim uygun değil ama maalesef kimseyi kırmayalım artık. Telefonun başında, başında. <gülüyor> Fahir mi? Ben böyle biraz başlayayım <gülüyor> Fahir'e vereyim istersen Ya hayır <gülüyor> bir şey, programda Zeki Müran <gülüyor> öyle yapmıştı onu artık <gülüyor> Hayır onu yapar da yani Orada da Hakan Altun'a eşlik eden var ya arkada, arkada Saz ben, ben var ben. var ya orada arkada Fahir'in yaptığı Ben de şey olayım istersen ben Bana saz şey verin olayım. ben sazla çalarım biliyorsunuz Ben de o şey olayım mı ya elinde telefon tutan o Çocuk mu? <gülüyor> <gülüyor> o ne esprisini yapan onu mı? <gülüyor> Bakayım. Olma. Zeki... Ol, ol, Tamam, ol. Zeki Müren'in sesini kaybettiği film hangisiydi? Bir yarım kalan şarkı mıydı? Beklenen şarkı. Beklenen şarkı mı oldu? Galiba öyle. Niye onları hiç oynatmıyorlar? Nasıl oynatmıyorlar ben ya? Ben beklenen şarkı en son çocukken saygıttım. Oynatıyorlar mi? canım. Arada oynatıyorlar ya. Oynatılmaz mı? Sonra birden bir coşuyordu değil mi salonda? Tabii. Ona zehir mi koyuyorlardı? Bir şey mi yapıyorlardı? Zeki Müren'in o şey filminde mi? Hı hı. Onu hatırlamıyorum ya ben. Şarkı neydi hatırlıyor musun? Daha Telefonun başında <gülüyor> çaresiz. Orada tabii o dönem yazdırıyor. Ya Ege ya şunu bir söylesene hep şey yapıyorsun. Fahir bir dakika abi ya. Sen tamam ben bir şey adam, söylemiyorum konsantrasyonu, bu, konsantrasyonu buzluyor. Kesiyor ondan sonra. Hadi. Ben o şarkıyı dinlerken gözümde hiç acıklı bir şey canlanmıyor bu arada. <gülüyor> Two dots Hakan Altın canlanıyor. Telefon başında beklemek diye bir şey var mı ya? herkes de cep telefonu var. Tamam. Mı? Çok mantıklı. Hadi söylesene. <gülüyor> Hadi o zaman biraz. Hadi. Burada. Telefonun başında çaresiz bekliyorum, bekliyorum <gülüyor> Çalmayacak biliyorum. Çok güzel ya Fahir teşekkür ederim sana da. Bir ara Susun bir, bir, bir, bir ara resim bir ara vardı da nasıl <gülüyor> zor tuttun kendime? Onu tuttun vallahi çok. Bu adam bu sabah Hayranım, beni stresten strese, strese soktu. Bir demin şeye girerken tam böyle fon müziğini saliseler kala yerine yerleştirdi mi yerleştiremedi mi derken tak diye yerleştirdi. Şu şarkıyı söylerken beni içine dahil ettirmedi. O zaman sorumu sorayım bakalım bu soruyla <gülüyor> Bu olacak. soruyla gene bizi apıştıracak bir soru. Size imkan verseler şimdi üçümüze evet. de veriyorlar. Maddi tamam. mi? Maddi manevi aslında. Her, her türlü açıdan. imkan. Ee, bu iki arkadaşınız var hepimiz aynısını soruyorlar. Evet. Birinin tipini değiştirmek sizdesiniz. İkisinin <gülüyor> tipini değiştirdiniz ve nasıl? Diğeri sabit kalıyor mu ya? Ayda. Peki kendimiz yani mesela ben sizin için ikiniz için düşünürsem. Benim istediğim gibi mi değiştireceğim? Tabi tabii. Yoksa o kişinin istediğine göre mi değiştireceğim? Vallahi hadi herkes dürüstçe cevap versin ya. Yani laf olsun diye biraz şey alınabilir. Fikir alınabilir ama gene senin istediğin olacak sonuçta. Ben verim. Şeyde yok. O zaman hani. Yarım yarım yapalım ikisini de şey yapalım. Tamam. Yani. İki kişileri veriyorlar mı? Kişiler bu, ki, bu iki kişiden sence, biri. Sence? Hayır tabii yoksa sence. yani mesela sen mi seçebiliyorsun? Sen seç işte. Şu, sen mesela karşıma çıkan beni veya Fahri seçeceksin. İşte e, o iki kişi arasında. Tabii. Sadece o iki kişi biziz abi siz, biziz. Siz keyifli bir üçlüsünüz. Size böyle bir imkan sunduk diyor. Hmm. Vallahi hadi Oktay değiştir. Ben, benimki hazır. Yani mesela senin sakalların kesilmeseydi daha önceden. Ben direkt seni seçerdim. Ha senin öyle yapısal olmayan değişiklikler. Nasıl yapısal ya? Yapısal senin bütün dünyanın sakal üstüne kuruluydu be. Canım sakal sakal kesersin. Ne olacak sakal dediğin? Olur mu kılıç? Fiziksel değiştirme diyorsun kılıcı ama. Ben yani... daha yapısal mesela kafa küçültme falan gibi bir şey geliyor. Yani, yani. Ya, o da yapabilirsin omuzlar atma, omuz genişletme. Ama tek bir operasyon mu birkaç operasyon? Komple böyle Komple bir, estetik... bir dizi estetik ameliyattan da gerekiyor. Valla egecim kusura ha, bakma da ameliyap. estetik Sss... ameliyatsa olmaz. Ama mesela sihirli Sss... değnek teknolojisi ise ben varım. Ya sihirli değnek de olur. Ya, Şirket onu açıklamıyor. Biz bu imkan karşı tarafı açıklayacak. Ben söyleyeyim açı ama ben karar ver. Ben de ver Egeciğim vallahi direkt sana dalardım. Hem de bayağı bir sağlam dalardım. Nasıl dalıyorsunuz bana ya? Niye? Ben sana söyleyeyim. Bir Eee nereden ne başlıyor? yukarıdan mı aşağıdan mı başlayayım? Ben sana söyleyeyim, senin şu toplama parmakların var ya. Ayak parmakları. Ayak parmakları. Vallahi yeter kalkar dua ederim Faiz. Böyle her. <gülüyor> Bir de içe basıyorsun. Yaz kış böyle açık ayakkabı giyip bu ayakları da Faiz enişteni salladı diye hep şey yaparım ya. Yani. bak ayaklardan Al, başlarım. Allah ondan razı hep dua ediyorum. Bakın bu ayakları Bir Vallahi telefondan da eski fotoğraf Çok göstereyim. zarif ayaklar haline getirin. Çok Çık biraz sevinirim. daha yukarı. Evet. Ee, çok özür dilerim ama biraz dolgu yaptırırım. Tamam onun da ona da vallahi şey yaparım. Ee, ya bu kabayetlerini biraz kaba dolgu yaptı. Çünkü Gerçekten. hakikaten şu pantolonlar şöyle dursun istiyorum. Böyle zıpkın gibi dursun istiyorum. Böyle gerilsin. Orada böyle dikişler patlama noktasına gelsin istiyorum. Yalnız çok iştahlı anlatma. <gülüyor> <gülüyor> Neden dersen Oktay kıskanabilir yani. Ha, tamam. Özür diliyorum Oktay. Ama bu da seni mükemmel bulduğu anlamına geliyor. Yani, yani mükemmel Yok, bulmuyor. Yok ben hiç ben bileki ya ben şey yaparım. Gurur duyuyorum ya. Ondan sonra. Karşılıklı böyle bir memnuniyet varsa. E... Deme demez misin şey diye. Öyle bir imkan vardı bana hiç dokunmadı. Ege'yi baştan olsa yarattı Tamam ne içiyorsun çay mı yapayım der <gülüyor> Yani bu konuyla <gülüyor> <ne fizik gülüyor> Bir daha açmaya edeyim. çalışır mısın Bak ne diyorum yani böyle böyle Başka ne yaparsın Ondan sonra karın bölgeni Hı -hı. Dip, Bir dipçik haline getirir Six mi Six pack yani iki pack de benden Sekiz pack olsun Tamam. Ondan sonra omuzlarda hafif bir genişletme Ondan sonra çeye gelince Burun bölgesine küçük bir operasyon Küçültme mi Burunu ama... Okalaştırma mı? mı? Burunu biraz düzeltmemiz lazım. Bir de şeyden <gülüyor> arındıracağız. Şeyden Kıldan <gülüyor> Kıldan arındıracağız. Evet. Ondan sonra... Ee, saçlar zaten mükemmel. Saçlar neredeyse... O galiba senin bünyendeki en güzel şeylerin saçları. Saçlar. Favoriler kesilecek onu söyleyeyim. Hayda. 3 kilometre favori de gezmek ne demek? Seni olmuş 2015. Fahir'in özelliğidir abi şey... Yani o ıı, kıl tüy şeyine müdahale eder o sihirli değnekler. Yani kusura bakma. Tamam canım da ben zaten kendi imkanlarımla hallederim. Ayağım güzel olduktan Nasıl sonra. Zaten gerisi. Ben hep açık ayakkabı giyerim bütün yaz. Ben Kışın söyleyeyim mi? Hafif topuklu bir şey giyerim. Gene açık. Dolgu topuk tabii Dolgu ki. Dolgu Sen karar verdin mi Ege? Ben verdim galiba. Ben de ayrı sarışın yapardım. Tek şeyim o. Hadi ben ya. Gene ana hatlarını koruyup. Bir şey söyleyeyim bir de mi? saçları düz. Minnettar kalırdım ya, ya. Abi niye kimse bana özenmiyor ya? ya Özenmemediysen yani. o derken... kadar mükemmelsin ki. Hayır yani böyle yanımızda bir özenerek şey bana, bana bir şey yapmak niye istemiyorsunuz ya? Şu anda Ama Şu anda siz... bak şu anda dedim anlatabilirim. İkisi de birbirleriyle ilgili. Ama yani hayır ikimiz birbirimiz. Ben kendime kahve yapıyorum. Sen de ister misin diyecek ortam. <gülüyor> hayır yani şöyle bir şey var. Eğer bir tek dokunuş sen şu anda yani Abi yok. Dokunulmasam yani, da olur kıvamındasın. O lafları ben hissediyorum ne diyeceğini Faire de. onlar beni kesmiyor. Tamam ya yani sana da dokunurum ama tek de hak verdi. O yüzden şartlar gereği. <gülüyor> Sıkıcı tarafı. Ben de e, sihirli deneyimi e, ve bu hakkımı Ege'den yana kullanmak istiyorum. Benimki en çok yapısal, basan benim galiba. Yapısal size. bir değişiklik yapmak istiyorum. E, boy kısaltma. <gülüyor> Ay çok güzel olur. 30 santim ya. kısa oldu, olmanı Katim düşünüyorum. Olurum. 30 santim çok... Afacan mu ya. İşte o sana Hayır, çok... 1.56. Böyle koşturacaksın aramızda Oktay'la ikimizin. Bir de şeyle şey Pınar koşturacaklar bizi. O bize. kadar mutlu olursun ki. Hayır biz de mutlu oluruz. Ne böyle üçünüz böyle maşallah falan diye böyle... Tırık muamelesi göreceğimize aramızda bir tanesi... hiç üçümüzü aynı anda yani koridorlarda yürürken hayal etmedim bu karar verirken Vallahi ama... Vallahi ederiz adım, nasıl yaparız biliyor musun? He. Elinden bir elinden sen bir elinden ben tutarız <gülüyor> merdivenlerden inerken hoppa hoppa. <gülüyor> Öyle üçünüz de da biz hiçbir esprili cevap veremiyoruz ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Diyoruz. Şimdi bunlar da uzun ya bunları ne yapacağız falan diye ben hemen orada bir tane şaka mı yaparım. Beni şey derim mesela buradan geçiş yok. Beni kaldırın buradan atın falan. Bir şey söyleyeyim der. mi? Onun için çok zamanlı olacak. Hiç şimdi şu anda heyecanını da Bir de sen şöyle getirme. söyleyeyim mesela yolda yürüyor olursak da dışarıda omuzumuzda taşırdık seni. Biraz çünkü hafifleteceğim seni de bir taraftan Senin da. Senin için de çok rahat olacak. Şimdi sen birinci dakikada bir Geçiyorum şey diyeceksin. yapabilirsin ama bir itiraz edebilirsin, bir şey yapabilirsin. Ama Ellerim yani. Ellerin falan da küçük küçük mü olacak? Tabii yani yok. yoksa bütün şey olarak kağıdın köşesinden tutup küçülttüğünü düşün kendini. Sadece evet. boydan değil yani. Anladım. Yani, yani şeyde evet. hani böyle parmağını küçültme yapıyorsun parmağını ya, o şekilde Oransal küçültme. Oranlı. Mi? Oranlı. Oranlı küçültüyoruz. Senin. Oransız. Ee, ve 25-30 santim arası. %20 yani oranında bir şey düşüyorum o zaman. Doğru mu hesapladım? Bakayım. Doğru hesapladın ne geci Yalnız omuzların sabit kalmasını istiyorum. Yani omuzlar ya daha fazla Öyle olduğu zaman olmasın. zaten ön plana çıkacak. Kafa. Kafam da küçülecek tabii ki. Kafa da sabit kalsın. Yok. O zaman mahluk olurum. Şimdi Aynen de omuzlar yine yani. eğlenceli olur da yani <gülüyor> <gülüyor> ben başka yerden yakalarız Hatta belki. Hatta omuzları bir tık büyütsek mi boyu küçültürken? E ben Aynen. dedim omuzları şey yaparım Sen dedim. Sen ne dersin Siz yani? Beni sehpa olarak kullanmak için mi geniş alan arıyorsun? Bizi... Hayır ben senin rahatını düşünüyorum. Şimdi yani o, o da şu andaki omuzları küçültürsek iyice küçük olacak omuzların. Ben kompleksli olunca size laflar sokacağımı bilerek yapıyorsunuz bunu herhalde. Ya seni kompleksi değil bayağı şeye döndürüyoruz ya Şey gibi laflar Devede de boy var ama eşeğin arkasından gidiyor falan gibi laflar O lafı etmezsin herhalde ya Oo. Yok değil, o kavak ne gün... eder kavakta da boy var ama İlk gün ederim daha. Devamı ne o kavak ben Kuşlar bilmiyorum. üstüne kabahatlerimi yapıyorlar Bu kadar zayıfmış Bu <gülüyor> kadar zayıf Hakikaten Ki sadece bu kavaka mahsus bir şey dedim. Kısa... uzun uzun ağaç var yani Aa, hayır, bir Kısa bir ağaçlara da yapmıyorlar mı kuşlar bildiğimiz kadarıyla Ya galiba kavaklarda öyle bir özellik varmış ya Kavak Uzun olduğu için kuşlar şeylerin, yetişemez gibi mi düşünüyor yok, acaba? Kavak galiba kuşların bağırsak sisteminde bir şey etkisi yaratıyor. Bir mülayimet etkisi yaratıyor diyorlar. Biraz Bilmiyorum. tut ileride kavak var diyor mesela. <gülüyor> Gidiyorlar mesela kavakta o işlerini görüyorlar. Galiba tabii kuş dünyası bilemeyiz ki içine girmedik. sonra. Şimdi ben sonra. yine işte boş, elim boş gidiyorum değil mi bu şeyden? Yok ya. Ben İkiniz sana... birbirinizle uğraştınız. Ya, Oktaycım... ben zaten benim kendimle uğraşma hakkım yok. Ha, Birçere fire'ın bütün yaptıklarını ortadan kaldırdın sen. Niye? Niye? He, adam benim pırlanta gibi yapmıştı ay, ayağından ay. şey. Bir de bu arkadaşı 30 santim küçüldü. Çağrı köşesinden küçük Valla zımba gibi yapmıştım ya ha, şunu. İkisi aynı anda mı olacak? E, tabii hepimizin dilekleri gerçek oluyor. Yani o zaman biz önce bir faile oturur konuşuruz ya. Ya bir onu bir karar verin de. Yani çünkü öyle, bir, biz, öyle bir imkan varsa şimdi biz Birimize o. veriliyor ve gerçekleşecek gibi şey oldu yani ben. Öyle, <gülüyor> yoksa ben önce bir faile konuşurum. Biz, ben Oktay'la şeydim Ege'nin oyu çok önemli. Ege mesela eğer <gülüyor> seni seçerse senin beni kullanman çok önemli. Ama Ege beni seçecekse ben de o zaman seni seçeyim. Ne o ya? Hiç, ne bu ya? Game teori yapıyor. Game teori yapıyorum oktay. Şurada bir game ağız tadıyla bir game teori yapacaktım. Ha Survivor falan mı diye şey yaptım ben? <gülüyor> Gerçi evet. <gülüyor> game teoriyi de Survivor'a dönderdim. O da ayrı bir konu. O zaman 9.24ken saat. Virgin's'le devam edelim. Rich Girls 103.1 Radio 3'de. Modern Modern Sabahlar, Modern sabahlar. Modern Sabahlar. Radio Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanat severler Biraz da müzik diyoruz. Telefonun başında <gülüyor> çaresi. Ee, bu sefer de bir söyleyeyim canım. Siz de bana bütün evet, ben bakışları döndürmeyin yani. Söyle. Gözlerinizi belerte belerte. Allah Allah. Söyle söyle çok, çok güzel oluyor. Yani. Tamam neyse söylemeyeceğim. Benim de tadım kaçtı söylemeyeceğim. Ona bir daha söyler misin program bugün bitmeden Ege? Tabii ki söylerim geçti. Keşke böyle bir havalı bir program yapsaydık ya. Şu sesi değerlendiremiyoruz. Yani bir değerlendirme falan konuşacağımıza biraz aşk meşk veya caz. Ha aşk konuşalım istiyorsan, cinsellik caz falan konuşalım mı? Dünyanın ilk cinsel birleşmesini. O ne demek ya? <gülüyor> o, o çıktı bugün gazeteler ya dünyanın tamam. ilk Tatlım biraz canı gelecek ama tarihe geçiyoruz öyle mi? <gülüyor> Vallahi tarihe geçen <gülüyor> dünyanın ilk e, seks konu diyebiliriz. yapsak nasıl yapacağız? Çünkü <gülüyor> herkese de örnek olacak bu yaptıkları. <gülüyor> Emsal teşkil eder diyeceksin. Emsal teşkil eder. Avustralyalı bilim adamları dünya üzerinde ilk çiftleşen canlıların e, antik bir balık türü olduğunu ortaya çıkardılar. Dün e, bir yerde seyrettim bir de bunu temsili olarak yapmışlar. <gülüyor> yani çok özür dilerim isim verebiliyor muyum? Neyin ismini vereceğine bağlı Yayın kanalını. Yani. Marka marka. Valla bir baktım böyle BBC Türkçe'de bir böyle canlandırma falan, animasyon uğraşmışlar falan baya bir dakika bir dakika böyle. Uğraştılarsa ver o zaman ya. Yani olay şeyde geçiyor. geçiyor 385 milyon yıl önce bugünkü İskoçya sınırları içinde kalan göllerde yaşayan Mikro Barakius Dickey. E, cinsi balıkların ki onların e, ne e, tip dev balıklar bunlar küçük küçük nefisleştiriyor anlaşılmıyor mi? yok anlaşılmıyor Şimdi gülmüşler öyle mi şey. ya isim falan koyarken bu konuyu konuşurken <gülüyor> çünkü öyle ismi söyleyince öyle bir Mikrobarakyus mikro ki mi? Bir, bir, bir bilim insanı olsa da... <gülüyor> ...diyebileceğine o, o tip isim koyduklarını ben... Barakyus mu balıkların adı? Mikrobarakyus mikro, mikro mikro. diki. <gülüyor> Bak, tam öyle uzun uzun... Vallahi, ...yaman yaman gülmüşlerdi. Boyutları ya. falan anlaşılmıyor. Çünkü etrafta başka canlı yok. Çünkü bunlar sonuçta ilk... <gülüyor> Oldukları için. Hayır bunların bir kısmı varmış da böyle sürüden iki kişi ne yapıyor bunlar ya falan diyerek o da, şey mi o. değiştirmişler? temsili şöyle yapılmış o gölün altını önce göle yukarıdan bir iniyor suyun altına iniyor tamam. bunlar böyle fıtı fıtı fıtı fıtı fıtı fıtı fıtı fıtı yan yana gidiyorlar sonra. Bana bildiğimiz şey mi bu? E, ne canlandıralım gözümüzde Fahir ben hiçbir şey Valla bu balık desem balığa da benzemiyor. Evet. Hakikaten böyle. Antik, antik canlı dedin çünkü ben hiç antik, antik canlı gelmiyor benim gözümüzde. Antik balık dedim yani. <gülüyor> Ben sana söyleyeyim daha da balık değil antika tipi e, bir şey yani ne yani nedir yani? yani bu da konsept. <gülüyor> <gülüyor> aynen aynen abi öyle yani ahşap böyle paslı demir antik balık, balık ne ya <gülüyor> antik balık abi çok onların tabii avlanmaya çağı yoktu o dönem paso gırgırla ağlandıkları için gitti gitti hepsi hmm. maalesef yani şimdi... neyse işte bunlar ikisi yüzüyorlar tamam söyle böyle bir soru böyle bir bakışmalar oluyor balıklarda böyle o ona bakıyor o ona bakıyor diyorlar. böyle bir manyal alıyorlar çok kısa süreli Sonra o manyelden sonra gelsin böyle falan diye böyle bir biri yanaşıyor öbürü de e, ne yapacağım falan diye böyle gelince bir tanesinin altında çok affedersiniz benzetmek gibi olmasın T şeklinde bir şey var böyle biri sağa biri sola doğru. Ha, böyle çift taraflı. Çift taraflı. O bir tanesi dediğin erkek olanı galiba o. Tahmin ediyorum yani bilmiyor o da anlaşılmıyor çünkü hani antik canlı olduğu için. Antik sonuçta. Antik canlı. Ondan sonra bir tane bunlar suyun kafaları suyun dikine... Ne yap hayır. Hı. Hı. Bu adamın sesimi. Ben yapayım. <gülüyor> Kafalar yukarı gelecek şekilde. Tamam. Başlar yukarı döndürüyorlar. Hı. Sanki böyle yukarı doğru çıkalım da bir zıplama falan yapalım. Ama duruyorlar. Tamam. Sonra bir tanesi o T'lerden bir tanesinin ucunda laps diye. Ne oldu? L kaldı. L kaldı. Ondan sonra... Allah bu T değil mi? <gülüyor> i̇zleyenler, manyak izleyenler. T'de oldu Allah sana Allah. L... Ondan alo. sonra da Alo. Ha, günaydın alo, beyefendi. Çok heyecanlı bir yerde geldiniz beyefendi. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Ben de siz, dünyanın de. ilk günaydın şeyi efendim. anlatıyordum. İlk hikayesini anlatıyordum ama sizde buyurun hoş geldiniz. Adınızı alalım. Adım Ferhat. Ferhat bey hoş geldiniz. Buyurun bizi, hoş bizi aramanızın sebebini öğrenebilir miyiz? Yani herhangi bir sebebi de olmayabilir bu arada. Canlı yayında mas masalsizide yakalayınca aradı her. <gülüyor> <gülüyor> Özel bir kanal Çok açıyoruz. Olur. Orada bütün hikayelerimizi anlatacağız çok uzun zamandır dinlemiyordum sizi de. Evet. Ee, Ankara'dan ayrılığı yaklaşık bir sene oldu. Nereye, Nereye gidiyorsunuz? İstanbul'dayım. Ne iş yapıyorsunuz orada? Ee, hani, çok bariz bir kelime olacaktı, şimdi olacaktı serbest meslek. Ticaret diyelim. <gülüyor> ticaret, <ticari. Aa. gülüyor> ticaret. Ticaret olunca yani. insan istediği yerde yaşayabiliyor çünkü. Evet, İstanbul'a Ferhat Bey. Buyur. Bu İstanbul'da da çok da güzel bir durum yani. Eğer evet. Bir yere bağlı olmadan çalışabilmenin keyfi inanın bir başka oluyor. Yani çalışanlara, diğer çalışanlara saygı duyuyoruz tabii ki ayrı bir mesele de. Evet. Ter tercihin bu yönde Sevdiniz mi Ferhat Bey? Rahat. Alıştınız mı İstanbul'a? Sevdiniz mi? Böyle Ankara'dan ilk gidince böyle bir alışma şeyi oluyor. Sizde geçti mi o aşamalar yoksa daha önce yaşamış mıydınız bilmiyorum. Tabii de İstanbul'da. Onlar tamamıyla geçti bir 2 3 ay kadar tabii ki biraz böyle ukaçlık, takıntı oluyorsunuz. Evet. Ha ondan sonrası tamamen keyif üzerine e, yani. Ne Gerçekten kadar güzel, ne kadar güzel. Geride birilerini bırakıp yani. mı gittiniz peki? Evet, aynen öyle. Yani her şeyi Ankara'da bırakıp bir tane valizle eski sevgiliniz diye. falan Ankara'da mı kaldı? Yani eski sevgililer demek daha doğru olur. Hep Ankara'da kaldırır. Yani siz Ferhat Bey. <gülüyor> az hızır <gülüyor> değilsiniz. Ama şöyle yani o güzel bir düzeltmeydi. Çünkü eski sevgili mesela tek kalsaydı o zaman Ferhat Bey... Yarım bir Yani şeyle. şey eski olurdu vicdanında. Ama yani evet, sevgililer evet. kalınca onlar zaten yalnız kalmadığı için... O da, da kendi aralarında bir ya, grup yalnız. olur. Yani, yani, güzel. Evet, hiç e, yalnızlık çektiğiniz gecelerden birinde elinize telefonu alıp birinin aramasını <gülüyor> beklediniz mi? Mesela nasıl anlamadım ben. Şöyle, Şöyle telefonun <gülüyor> başında çaresiz bekliyorum. O evet. gece yaşandı mı mesela orada İstanbul'da? Ee, o, gece ve, o gece ve o gece türevlerini yaşar arkadaşlarım, özellikle bu, a, parçayı söyleyen e, sanatçı arkadaşımızın şarkılarına bayılıyor. Artık onu dinlediğimde böyle artık daral geliyor yani. Hep böyle hüzün hep böyle keder falan. Yani gereksiz bulduğum için genelde i̇şte, telefonu elim ağrımda kilitlilik e oynuyorum. Oyun <gülüyor> oynuyorum yani. Sizin keyfiniz çok yerinde ama anladığımız kadarıyla hakikaten bol herkesin olsun herkesin inşallah aynı şekilde olsun yani çok yani çok teşekkür ediyoruz Ben çok teşekkür ediyorum sağ olun teşekkür ederim. hoşça kalın, hoşça kalın. Sağ çok... arkadaşları üzerinden anlattı çok Ferhat çok hoş Bey. bir sohbet oldu da tam şey esas hiç <gülüyor> T'den L'ye dönderdiğimiz esnada Ferhat Bey e, orada müdahale etmiş oldu sonra şey mi olmuş o T'den bir tanesi işe yarıyor öbür boşta sallanmasın diye zaman e, içerisinde T'den bir taneye mi düşmüşüse <gülüyor> diye <gülüyor> Yani artık onu da şey çünkü orada video kesiliyor. Hayda. Yani onun sonrasında ne oldu şey oldu falan filan bunlar yukarı çıkıyorlar. Sonra ayrışıp gidiyorlar. O paralı internet sitesinde <gülüyor> devamı varmış. Yani galiba orada bir şey bir şey atman gerekiyor. 3-5 bir şey. Onun devamını ancak o şekilde seyredebileceksiniz. Hiç biyalog dinleyicimiz var mı ya şey konusunda? ilk cinsel birleşmeden önce bunlar nasıl takılıyorlardı? Ne yapsak ne yapsak diye mi dolaşıyorlardı? Yoksa yani birinin aklına mı geldi? Bölünerek, bölünerek takılacağını bölüneceğimize birleşelim mi dedi birisi. Bak o da olabilir bilmiyorum. Yani telefonlar çalıyor da olabilir. Telefonlar Telefonun çalıyor başında <gülüyor> çaresiz. Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba, kimle görüşüyoruz. Ee, i̇smim hesam Hesan mı? Evet evet. Hasan. İranlıyım ondan dolayı hani ismim. İranlısın Bey. Aynen. Ne güzel. Peki yani bu Hasan bildiğimiz Hasan aslında değil mi? Ama İran'da Yok, değil, değil aslında. Başka bir Hayır, isim değil mi? Değil efendim evet, başka. Ne demek Hasan Bey? Hasan? Ee, hançer demek. Keskin hançer demek. Hmm, keskin evet. hançer. Vay sizde bu kadar hakikaten afiyetli isim ya, taşıyorsunuz ya, evet. Yani, yani güzel bir dil ya hakikaten. Evet. Peki şey, Kaç yıldır evet. Türkiye'desiniz Hasan Bey? 2006'dan beri. Çok güzelmiş Türkçeniz. Önceden biliyor muydunuz? Yok. Yani burada öğrendim. Maşallah bayağı iyi öğrenmişsiniz. Bizim yani affedersiniz hepimizin toplasanız sizin kadar Türkçeniz olmayabilir. de dövdünüz Yok, sabah canım, sabah. Valla ağzımızı burnumuzu kırdınız Hasan Bey. Estağfurullah canım böyle bir şey olur mu? Nerede? Yani. Şeyde mi öğrendiniz? Ne derler? kursla mı öğrendiniz? Yoksa böyle yaşayarak televizyon seyreden mi? Yok yaşayarak yani. E, üniversiteyi burada bir dönem okudum. Ondan sonra şimdi OTTÜ'deyim aynı zamanda. İşte yaşaya yaşaya öğrendim. Hiç de benzemiyor değil mi şey? Türkçe? E, Çok ortak dil var Oktay. Çok ortak kelime var. Yani Farsça'ya hiç alakası yok değil mi? Öyle bir gramer yapısı yani... olarak şey olarak... Kurallar Yok, olarak, yapısı olarak e, pek yakın değil ama kelime olarak bayağı bir orta kelime var. Ee, onu Peki şey ne derler? Konuşma tarzı İran'da Türk... Yani şimdi şu anda sizin bir konuşma tarzınız var ya. İran'da evet. da benzer bir tarzda mı konuşuyordunuz siz? Yoksa Türkçe'yi öğrendiğinizde Türkiye'de konuşurken böyle tarzınız da mi? <gülüyor> hani şu şey vardır ya hani konuşurken Farsça mı düşünüp de Türkçe'yi çeviriyorsun hmm. yoksa işte öyle bir şey olmadığını düşünüyorum ben Yok, yani buradaki... sorduğum şu hani şey diye anlattınız ya hani şey vardır ya falan gibi bir şey cümle kurdunuz ya siz Farsça konuşurken de benzer böyle tabirler var ya Var mı şeyde? Tabii aşağı yukarı var benzer tabirler. Yani aşağı da... yukarı var ama kullanımları farklı olabiliyor. Nasıl, nasıl derler falan gibi bir şey var mı mesela falan? Adını, adını sen getir diye. Adını sen getir. Şimdi aklıma gelmedi <gülüyor> adını. Adını sen getir ee, mesela var evet. Peki... Yani ama fark tam birebir değil yani tercüme. Mesela sizin İran'da doğup büyüdüğünüz yer e, Farsça mıydı dil hakim olarak? Yoksa hani Azerice, Türkmence falan da var bildiğim kadarıyla Azerice... İran'da? Adelice benim ana dilim ha, ama tamam. hani çok fazla yaşamadığım için ondan sonra da tamam. başka bir şeye gittim. Ya merak ettiğim bir şey var. Tabii, siz da... bizi aradınız. Tabii, Tabii, sizin, sizin bir şey sormanız sorununuz var. var. Biz soru yani, yağmuruna tuttuk sizi. Buyurun. E, e, ya, estağfurullah. Şimdi e, bu balıklardan bahsettiniz. Benim merak ettiğim şu. Şimdi bu adamlar orada nasıl gözlemlemiş hani izledim dediniz de hani. Evet. E, Vallahi evet. Nasıl fark etmişler yani o oradan geliyor ona göz kırpıyor hadi gel gel gel diyor ya. Hani o, öyle. Orada şey biraz ya. galiba bilim insanların fantazilerine de de, girdi. Evet yani. <gülüyor> yani öyle bir şeyden hoşlanıyor demek ki onu çizem. Şimdi bunu böyle yap. O ona gel gel desin o falan desin. Çünkü biraz naz yapsın falan. Ben ilk canlandırmayı izlediğimde dişi balığın böyle bir musluğu bozuluyordu tamirci tesisatçı <gülüyor> çağırıyordu falan. Öyle Öbürününün... bir şeydi iyice saçmaydı ya. Yani. Benim de izlediğimde mesela. ...erkek balık geliyor, dişi balık... ...dişi balığın üvey annesi geliyor öyle bir şey vardı. Ne yapıyorsunuz falan filan diye öyle bir... Demek ki en iyisini ben seyretmişim. Birkaç versiyonu var bunların yani böyle şey. Benimkinde itfaiye kıyafeti giymişti. Hadi ya. Ya adam şey adam diyorum. Antik canlı <gülüyor> tamamen kırmızılar içerisinde. <gülüyor> Aman olaylarda olaylar. olaylar, olaylar. Benimkinde de antik üvey anne vardı. Vallahi herhalde o biraz <gülüyor> hakikaten bilim adamlarının güzel fantazisi yani. Orada işte böyle bir şey oldu. Nasıl olmuş olabilir? Şöyle olmuş yani... olabilir diyerek bize çok güzel bir video seyrettiriyorlar. Bilim dünyasının zevkli tarafları bunlar Hasan Bey. Yani yani bunları hayal etmek, bunları oluşturmak bilim insanlarının e, esas şeyi anladığımız kadarıyla. Avustralya'daydı değil mi? Fay bu. Avustralya'da bilim adamları İskoçya'da. Olay İskoçya'da geçiyor. Avustralya'da bırakıp İskoçya'ya gidip Orada fantastik kurmuşlar elden. Ee, yok, öyle değil. Gerçeklerin peşindeler Esen Bey. Çok <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Çok sağ ol. Sağ ol Hasan Bey. Görüşmek, <gülüyor> üzere. Görüşmek üzere Hasan tamam, Bey. Ne güzel. Ben Hasan dedim. Siz ne güzel hemen bize şey oldunuz. Oğlum, biz orada var ya. Olayı kavradık. Zaten bizim. Tarsçıya yatkınlığımız çok var. Sen bir de yazarak var. çalışmıyorsun ya yayında. Yo yazmışım işte. Ay Allah ya o da. Kırk yılda bir Vallahi isim yazdı onunla ya. üstüne bu, gittim yazmış. Koca diye. kağıtta bir tek sen yazmış. Kırk yılda bir not aldım ona da. Valla bu ama, konu bu konu bayağı daha bu ortamı gerdi. İsterseniz <gülüyor> biraz şarkıyla devam edelim. Bir şarkıyla mı devam edelim? Ege <gülüyor> e, şu senin çok güzel izra ettiğim bir şey vardı. Yalnız bir eleştiri geldi dinleyicilerimize. Ee, biraz daha gülerek söyleyebilir mi diyor. Çünkü e, sen çok ciddi söylüyorsun. Tabii, doğru. Halbuki Hakan altın, altın Hakan, e, gülerek söyleyeyim. altın e, gülerek söylüyor. E, sen de o gülümsemeyle yani söyleyebilir ki, misin? Herkes zifadende? farklı yorum dışarı. de o zaman halen dinleyicilerimiz. Yumuşak yani. O zaman yorum farkı köşesinde Ege Kayacan'dan biraz neşe istedilerse öyle yapalım. <gülüyor> Telefonun başında çaresiz bekliyorum. Bekliyorum ama gelmeyeceğim. Çok hoş ya, Gidiyorum. çok hoş ya, çok hoş. Modern sabahlar, modern sabahlar, modern sabahlar. Fela Air, onunla bitireceğiz bugün yapmaya gel. Bu kadar Vallahi sert gelme. Bitireceğiz, yani. bitireceğiz mi diyorsun? Ne diyorsun? Bitirelim mi diyorsun? Oktay bitirelim mi? Sen ne diyorsun? Ben şarkıyı şey yapamadım. Şu çalan şarkı mı? Bu, şarkı bu, değil. <gülüyor> bu değil. Bu değil. Bu fon. Bu şarkı değil. Bu <gülüyor> fon. Ya, yani şu anda da program bakıyorum. Saatimize bakıyorum. Valla program bitmiş yani. Bitti Açık de, söyleyeceğim. Bitti. Yani Sefizler oynuyor mi? şu anda program. Evet yani size nasıl söylerim diye sürekli düşündüm düşündüm ama bir şekilde de sizin de <gülüyor> yine son dakika söylüyorsun. Valla şey oluyoruz ha. Ya valla benim de içimde bir buruklukla ayrılacağım bugün. Benim Kalbimde buruk acı. Üçüncü günü mü bu? Üçüncü gün herhalde. Yarın bu sesle gelmem büyük ihtimalle. Ama o zaman böyle. bir daha söyle hadi şunu. Hayır, Çünkü bu sesi bir daha bulma şansımız da pek yok Oktay değil mi? Yani... Evet yok yani ben hakikaten... O zaman biraz... Hayır sağlıklı ol. Sağlıklı olmanı tabii ki gönülden istiyoruz ama... Bir şeyi ama... de kaybediyorsun işte. Yani işte her şey de bir arada olmuyor yani bu sesini de... Bence bunu en son bir de beraber söyleyelim. <gülüyor> çünkü çünkü bu zamana kadar <gülüyor> hep sen söyledin Ege yani hasta adam çocuk, Ege kayacak şey hep nazar, nazar bunların başka bir açıklaması yok ki tıptaki açıklaması da nazar fulliyeye da şey yapalım mikrofonun üstüne bakınca tiskinmesin ki şey ciğer, <gülüyor> değer öyle rahatsız olacak bir şey değil. Küçük ciğer parçesi. En güzel organımız. <gülüyor> Telefonun başında, başında çaresiz <gülüyor> bekliyorum, bekliyorum ama gelmeyecek, gelmeyecek biliyorum. <gülüyor> o ses Türkiye'de döndüm ben. <gülüyor> <gülüyor> çok, çok çok güzelmiş ve şu anda şaşkınlıkta bakıyorum sana. Bundan nasıl bu ses çıkardı? Bir daha söyle bak bir daha döneyim. Koltuğum da uygun çünkü. Telefonun başında. Ayaklarımızı duydun Serhat. Göndermeye yardımcı oldu. <gülüyor> evet. Abi bu arada Avustralya'daki o ses Avustralya <gülüyor> yarışmasında bir kız var Facebook'ta sen. Mini kız mı? Yok kocaman kız aletlerin düğmelerine bir basıyorlar kızın daha ilk sesinde yapımcı şey de abanmayın diye bağırıyor onu da yapıyorum ben ağzımla Yap bakayım. mesela sen o kızdan bir şey söyle telefonun başında üps, üps, üps, üps. <gülüyor> ayaklar elde 4 kişilik olduğu anlaşıldı <gülüyor> Avustralya'nın jürisinde ikili mi bir koltuk hayır sadece Türkiye üçlü olacakmış da yok Avustralya'da da öyle vardı. Öyle mi? Tabii bir ara Kendi Pol mü? 4 e, jüri'nin bir tanesi ikiliydi. Hmm. İkizlerdi. İkizler mi? Hı hmm, bir ikizler vardı. Orada. O zaman isterseniz bitirelim şu güzel şarkıyla. Çünkü saçma bir şeye gittim. Feretlisiniz <gülüyor> <gülüyor> hiç bulaşmadım. <gülüyor> Çok güzel şarkıyla bitiriyoruz sevgili dinleyiciler. Yarın sabah yeniden beraber olacağız bu enerjilerle. Bu güzelim salı gününde üşümeden hasta olmadan bütün ışık hareketleri yapalım. Hoşçakalın. Bir mükemmel bir gün olacak. Pasta, mozzarella, salsa ve passione. Alors Pepper Jam. Gerçek İtalyan pizzası Pepper Jam Gurme Pizza da yenir. Pepper Jam Gourmet Pizza Tavros Alışveriş Merkezi'nde. Buon appetito a tutti. Mua.